Bölüm 209 Abdestten sonra kılınan iki rekat namaz. Hadis 1147. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye ey Bilal sen İslam'a girdikten sonra yaptığın Sevabı çok, en ümit verici amelini bana anlat. Çünkü ben, miraç gecesi cennette senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum, diye sordu. Bilal de, gece olsun, gündüz olsun, abdest aldığım zaman, o abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla ümit bağladığım ibadet budur, dedi.